Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Ekosfer Derneği'nin meteoroloji verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'nin 1970-2018 yılları arasındaki ortalama yüzey sıcaklığı 13,2 dereceyken 2019'da bu değer 10 derece artarak 14,2'ye ulaştı. Böylece Türkiye en sıcak 4. yılını 2019'da yaşamış oldu. Türkiye tarihinin en sıcak yılını 2018 ve 2010'da 15,1 derece ile yaşamıştı. Yaşanan en sıcak 5 yılın son 10 yıl içinde gerçekleşmesi Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilendiğinin net bir kanıtı. Son 49 yıllık sıcaklık ortalamaları göz önüne alındığında 2019'da Nisan ve Temmuz ayları dışında 10 ayın sıcaklığı ortalamanın üzerinde seyretti. Özellikle sonbahar ve kış aylarında ortalama sıcaklık daha da arttı. Haziran 2019 23,4 derece ile 49 yılın en sıcak Haziran'ı oldu. Öte yandan Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği Gözlem Kurumu Kopernikus Climate Change Service 2019 Temmuz'un dünya tarihindeki en sıcak Temmuz ayı olduğunu duyurdu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün her yıl düzenli olarak yayınladığı iklim Durumu raporunun ön bulguları ise 2019 yılının tarihteki en sıcak ikinci yıl olacağına işaret ediyor. EkoSfer Derneği yönetim kurulu üyesi, iklim ve enerji uzmanı Özgür Gürbüz şu açıklamayı yaptı. En sıcak yılların arka arkaya yaşanması, sıra dışı hava olaylarının sayısının ve şiddetinin artması iklim krizinin etkisini giderek arttırdığını gösteriyor. Yangın yeri dünya olunca kaçıp başka bir yere gitmek de mümkün değil. Bu yangını çıkardığımız gibi söndürmeliyiz. Bunun yolu da petrol, kömür ve doğal gaz tüketimini azaltmaktan geçiyor. Türkiye ise kömür santrallerine kirletme izni vererek yeni köprüler ve yollar aracılığıyla petrol tüketimini ve dışa bağımlılığı arttırarak yangına körükle gidiyor. Yangını söndürmek için politika değişikliği şart. Güneş enerjisini enerji verimliliğini enerji politikalarının merkezine koymazsak eğer... Yangın birkaç yıl içinde kontrolden çıkacak diye konuştu Özgür Gürbüz. İklim haberden çisi Sevincin çevirisine göre ortalama bir İngiliz, bu yılın ilk iki haftası sona erdiğinde Afrika'daki herhangi yedi ülke vatandaşından birinin yıllık karbondioksit emisyonuna ulaşacak. Oxfam'ın yayınlanan araştırmasındaki bulgulara göre bir Birleşik Krallık Sakini, Afrika'daki Ruandalı bir kişinin bütün yıllık karbon emisyonuna sadece 5 günde ulaşıyor. Yani zarar vermede bir İngiliz 73 Ruandalı'ya bedel. Yılın ikinci haftası başlarken ortalama bir İngiliz vatandaşının emisyonu Madagaskar, Malawi, Etiyopya, Uganda, Gine'ye, Burkina Faso'nun kişi başı yıllık emisyonuna eşdeğer olacak. Oxfam Birleşik Krallık Başkanı Danny Sri Iskandaraja, çalışmanın gözler önüne serdiği sarsıcı küresel eşitsizlik hakkında konuştu. Sadece birkaç gün içinde Birleşik Krallık'taki yüksek karbon emisyonlu hayat tarzımızın, bazı fakir ülkelerdeki insanların yıllık karbon ayak izine eşit olması son derece şok edici. Buna karşın teşvik edici olan şey İngilizlerin eyleme geçmedeki istekliliği. Halkın çoğunluğu karbon ayak izini azaltma yönünde karar almışken, Bizi 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyon hedefine ulaştıracak yola sokması için Başbakan'dan cesur bir yeni yıl kararı bekliyoruz diyen Sri Iskandaraj'a sözlerini Birleşik Krallık Hükümeti gelecek yıl küresel iklim müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır. Hükümetin iklim değişikliğiyle mücadelede önderlik etme konusunda son derece ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor diye konuştu. Bu arada İrlanda'da hükümet, karbon emisyonunu düşürmek ve çevre koruma planları kapsamında petrol ve dizel ile çalışan otomobilleri 2030'dan itibaren yasaklama kararı aldı. Ülke trafiğinde bulunan araçların %85'i fosil yakıt kullanan İrlanda'da Çevre Bakanı Richard Bruton, bu doğrultuda benzinli ve dizel araçları yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı. Hazırlanan yasa tasarısına göre, 2030'dan itibaren geçerli olacak karar sonrası ülkede benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak. Bakan Bruton, 2030 itibariyle ülkede satılan tüm yeni araçların elektrikle çalışan taşıtlar olmasını hedeflediklerini ve 10 yıl sonunda ülkede 1 milyon elektrikli araç olmasını amaçladıklarını aktardı. Bruton, İrlanda'nın sera gazı emisyonunun giderek yükseldiğini ve bu durumun bir an önce tersine dönmesi gerektiğini söyledi. Hazırlanan yasa tasarısına göre, Ayrıca İrlanda Hükümeti iklim Hareketi Planı dahilinde yeni yapılarda, binalarda 10 araçlık park yeri ve bir araç şarj noktası olmasına şart koşuyor. İzmir'deki Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 30 Mart'a kadar iklim kriziyle ilgili 100 eseri bir araya getiren uluslararası bir karikatür sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide 5 kıta ve 35 ülkeden 100 karikatür bulunuyor. Karikatürler iklim krizine, çevre kirliliğine, denizdeki plastik yığınlığına, çöp dağlarına ve trafik karmaşasına dikkat çekmiş. Dortmund Belediyesi de bu eylemleri destekliyor. Gelecek için karikatürler sergisi de bu destek kapsamında. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.